Hareketeden herkese merhaba. Bugün 15 Mart Perşembe saatlerimiz 20 çift sıfırı gösteriyor. Çağdaş düşünmeye hoş geldiniz. Bugün ne konuşacağız? Bugün insanın yapısını ele alacağız. Animal ve huminal zihinden bahsedeceğiz. İslamofobiden bahsedeceğiz. İslamofobiden e, ve çok daha fazla konumuz var. Profesör Doktor Niyazi Kahveci anlatacak. Biz dinleyeceğiz. Hoş, hoş geldiniz hocam. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle çok fazla teşekkür mesajı aldık. İletmek istiyorum sizlere bunu ee, seyircilerimizden. Çok fazla teşekkür mesajı var. Sorular da var. Zaten e, bunları da sizlerle istişare ettik. Konuları da e, buna göre az çok belirledik. Sorular, e, sorulara da cevap vermiş olacağız programın içinde aslında. Buyurun başlayalım. Ne dersiniz insanın yapısıyla ilgili? Buradan başlayalım. Evet. İnsan... ...çok önemli bir varlık. Fakat insanın... ...ne olduğu pek tanınabilmiş... ...değildir. Aslında tanıyanlar var. Kim bunlar? İnsanlığı üreten düşünürler. Çünkü insanlık... ...düşünürlerin ürünüdür. İnsanla insanlığı... ...birbirinden ayırmak lazım. E i̇nsanın iki boyutu vardır... ...biraz sonra anlatacağız... Hı hı. Ama insanın tek boyutu vardır, insanlığın. İnsanlık, insanın sadece insani boyutudur. Bu da insanlık dediğimiz bir öznenin, aktörün ürünüdür. İnsanı meydana getiren iki yapı vardır. Dolayısıyla insan dediğimiz zaman, insanda her şey iki tanedir. Bu konularda kafa yoran çok bilim insanı ve çok da filozof var, düşünür var. Biz onlardan yararlanarak ama onların ürünlerini çalışarak, hazmederek algıladığımızı salgılayarak bunları söylüyoruz. Ama kesinlikle söylediğimiz şeyler kes yapıştır. Derleme toplama değildir. Mutlaka bu konularda onlarca kitap dikkatlice okunmuştur. Hem bilimsel kitap hem de felsefi kitaplar okunmuştur, hazmedilmiştir ve kendi ifade kalıplarımızla halkımıza, insanımıza sunuyoruz. Tabi... İnsanlığın daha başından beri e, insanlığın ne olduğu hep düşünülmüştür. Üzerinde kafa yorulmuştur. Yani 5 milyon yıldır insan var diye tespit ediyor antropoloji, bilimi. Ben onun yalancısıyım çünkü benim alanım değil. Ben öyle bir çalışma yapmadım. Ama bugün bilimin aşağı yukarı <gülüyor> kabul ettiği... E, görüş 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Evet. evet hocam siz insanlığı ikiye ayırıyorsunuz. İnsan ve insanlık diye ikiye ayrılıyor. Evet. Çünkü insan dediğimiz zaman insanda bir işte Heidegger'in formüle filozof Heidegger'in formüle ettiği gibi bir animal bir de huminal yapı var. Evet. Bu animal yapı doğuştan sahip olduğumuz doğal, biyolojik, kimyasal, hormonal, aslında asitin tortusu diyebileceğimiz bir mekanizma, evet, sistem. Evet hocam bölüyorum ama bir ekrana da yansıtabilirsek bir şablon hazırlamıştık bakabilirsiniz isterseniz tamam. buradan. Evet. Bahsettiklerinizi yazmıştık evet, bu şekilde. Gayet güzel, Hı -hı. gayet güzel. Bu e, animal yapısı, hayvansal yapısıdır insanın. Buna biz felsefede a priori yapı diyoruz. A priori. Yani verilidir bu. Hı hı. Bunu bizim elde edebilmemiz için bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Doğuştan gelen bir şey. Doğuştan yani. gelen bir şey. E, dersimiz din dersi olsa, bunu Tanrı'ya da yardım da... Hı hı dersimiz felsefe ve düşünme olduğu için onlar bunu Tanrıya dayayamıyorlar çünkü hani felsefe ve bilim bunu Tanrıya dayayamıyor çünkü kendi metodolojileri ile yaptıkları ve yapacakları çalışmalar sonucunda bu sonuçlara ulaşmaları gerekiyor ki bu felsefe ve bilimle mümkün olmadı şu ana kadar onun için verili. İkinci yapısı lojik, yapay, beşeri, insani yani hüminal yapısı. Evet. Aslında insan dediğimiz yapı budur. E, nitekim insan e, verili hazır bulduğu şu etke ve kemikten oluşan kimyasal, hormonal asit tortusu bedenden bir insan ürünü malzeme, insan çıkarmaya çalışma çabasıdır. Ve bugün biz insandan meydana gelen bütün söz ve fiil dediğimiz davranışların hepsinin kaynağı bu ya iki yapıdır ya ikisinden bir tanesidir. Fakat biz de insani değerlerle ve bakış açısıyla, kriterlerle kötü dediğimiz bütün davranışlar bu bizim et kemik dediğimiz animal yapımızdan kaynaklanıyor. Animal yapıdan. Evet, animal yapıdan kaynaklanıyor. Tabi bu Heidegger e, ve ondan sonra gelen filozoflar var onların çalışmaları tabi çok farklı. Bizde o tür bir çalışma henüz yok. Sorulan sorulardan biri de yani bazıları da o hocam bizde hiç mi düşünür yok? Evet, bizim çağdaş evsafta hatta 2500 yıl önce çıktığı haliyle bile felsefi metodolojiyle nitelikte ee, ...bir düşünme yapma bizde yok. Yok. Mesela filozofun bir tanesi... ...geçen de sordunuz... ...kadının örtülmesi, açılması konusu. Hı hı. E, biz tabii hep... ...sonuçlarla meşgul olarak... ...cevap aramaya çalışıyoruz... ...ve cevap bulamıyoruz. Aslında biz bir... E, ...sorunu çözmek de istemiyoruz. İstiyoruz ki... ...hep sorun olsun... onu tartışalım... Satalım, vakit dolduralım, i̇şte, çünkü bu tartışma ağızla yapılan bir şey. Ve biz de ağızla yapılan işleri çok iyi beceriyoruz. Kolay da çünkü verili dediğimiz bir aygıttır bu. Onu elde etmek için bir çabaya gerek yok. Ama filozoflar açıklık diye bir kelimenin üzerinde bir kelime, Zaten altında da var insan ve hayvan diye. Bunlar da yeni filozoflar. İnsan ve hayvan. Bunların açısından felsefi olarak ele alıyorlar. Onlarca kişi, yüzlerce kişi bu olayın değişik boyutlarını ele alıp irdeliyorlar, e, sorguluyorlar ve sonuçta ortaya bir çıkarsama sonuç çıkarıyorlar argüman inşa ediyorlar yani bunlar hep kafa ile ama beşeri kafa ile yapılan işler ve biz burada yokuz burada olmadığımız için de bunların sonuçları olan türevleri ve ürünleri olan teknolojik icatları da yapamıyoruz Evet, evet yani şimdi öyle olunca öyle olunca insan da her şey iki tanedir. Biri verili doğal, öbürü hüminal dediğimiz şey posteriori yani kazanımlıdır. Biz yaparsak bizim oluyor, biz ona sahip olabiliyoruz. Yapmazsak bizde olmuyor. O nedenle bazı kişiler ve toplumlar ileride oluyor, bazıları da geride oluyor. Tek sebebi var Doğuştan getirdikleri malzeme ile değil, yani zeka ile, akılla, zihinle değil, beşeri, insani ürün olan kazanımlı akıl ve zihin ve düşünme ile elde ettikleri şeylerden dolayı bu eşitsizlik, farklılık oluyor. Hı hı. Bunu ne kadar yaparsan o kadar olacak sende. Bunu yapmadığın sürece hiçbir zaman sende olmayacaktır. Evet, şimdi yani insan insanlık insanın bu hüminal dediğimiz insanın ürünü olan insanın ürünü olan boyutu ve yapısıdır. Bunu bileceğiz. Şimdi biz de neden insanlık yok diye şikayet ediyorsak, anlayın ki bizdeki bu insanlık faktörünü üretmesi ve geliştirmesi gereken aktörlerin yokluğundandır. Demek ki bizde insan faktörünü üretecek aktör yok. O nedenle bizde insanlık yok. Ama hayvanlık olması için insanlarda Hiçbir çabaya, eğitime, uğraşıya gerek yok. Zaten o hazır var. var hazır var. Hı hı. Hazır var. Ama öbürü ne kadar uğraşı varsa o kadar elde edilecek. İnsanlık üretecek kimse yok diyorsunuz. İnsan kendi kendini üretemez mi? Hümanin. Kendi kendini Hümanin. üretebilmesi için düşünme işlemini yapması lazım. Hı hı. E, bilmiyor ki. Nasıl düşüneceğini mi? Bilmiyor. Bilmiyor yani hiçbir şey bilmiyor. Hiç düşünmüyor. <gülüyor> şimdi bu tabii daha sonra aslında oralara geçeceğim de şimdi bu insanın kötü dediğimiz insanın kötü dediğimiz davranışları aslında animal yapıya göre kötü değiller. Onlar doğru normal şeylerdir. Çünkü animal yapı animal yapı bedenin e, biyolojik varlığını sürdürme üzerine programlanmış. Onun için de genellikle iki şey gerekiyor. Biri yem bulacak. Av, av bulacak. Öbürü de başkasına yem olmayacak. Başka bir avcıya av olmayacak. Çünkü bu evrende doğal sisteme göre bütün canlılar birbirlerinin yemidirler. Yani bir canlının yemi yine bir başka canlıdır. Dolayısıyla o canlının da biyolojik aklı var, aklı var. O da kendini koruyacak bazı ...silahları var... ...mekanizmaları var... ...o da verilmiş... Ee, ...o nedenle... ...ona karşı... ...uyguladığı... ...metot kurnazlıktır. Kurnazlık. Kurnazlık. Bu insani bir şey değil diyorsunuz. Söyleyin. Bu insani bir şey değil, bu hayvani bir şey. O nedenle... ...maalesef bizim ülkede... ...birini öveceğimiz zaman... ...çok kurnazdır deriz. Ya da seni çakal seni deriz. Heh, Kurnaz seni çakal. Anlandı. Tabii. Evet. Tabii. Ama... ...insanlığın egemen olduğu yerlerde... ...kurnazlık çok kötüdür. O nedenle... ...bir kuyruğu atlamak... ...kaynak olmak... ...efendim sıranı... ...uyanıklık yapıp... ...öne geçmek... ...çok kötü görülür... ...ve toplum onu dışlar. Evet... Oralarda e, dışlamanın sebeplerinin başında animallık gelir. Hayvana animallık yakışır ama insana animallık yakışmıyor. Hı hı. Onun için onu insan olarak görmüyorlar, hakir görüyorlar. Ondan sonra şikayet edebiliyoruz. Diyoruz ki ya bize değer vermiyorlar. Size sen olduğundan dolayı değer vermemezlik değil... Sen animal davrandığından dolayı değer görmüyorsun. Dolayısıyla oralarda bir insanı övecekleri zaman çok rasyonel, akıllı derler. Akıllı. Hı hı. Bu akıl da biraz sonra anlatacağım. Doğuştan getirdiğimiz akıl değil, bizim sonradan icat edip insana monte ettiğimiz... Ve 5 milyon yılda gıdım gıdım düşünenler tarafından istisnai birkaç her dönemde olmuştur kişi tarafından geliştirilen bir kazanımlı akıldır. Evet. Şimdi görüldüğü üzere insanda İki sistem egemen oluyor insanda. Biri doğal sistem, biz ona mamakrasi diyoruz. Mamakrasi. Mamakrasi. Yani mamanın yemin çıkarın e, yönet, yönetimi demektir. Öbürüne nomokrasi diyoruz. Yani insanın üret, insanlığın ürettiği ...değerlerin, kuralların, e, kriterlerin yönetimidir. Dolayısıyla biz bugün kötü dediğimiz davranış... ...mamakrasiden kaynaklanan davranıştır. Ve ona kötü diyen sistem de insanlığın sistemi olan... ...nomokrasi sistemidir. Şimdi <gülüyor> bunların orantısı çok önemli... Eğer mamakrasiniz ne kadar çoksa nomokrasiniz o kadar az olur. Nomokrasiniz ne kadar çok olursa mamakrasiniz o kadar az olur. Ve siz de o oranda hüminal olursunuz, çok oranda, az oranda da animal olursunuz. Ama mamakrasi egemen oldukça, oranı arttıkça animallık egemen olacaktır. Evet. Bu mamakresi biraz daha açalım mı? Mamakresi ne kadar açsak gelir bize dokunur. Bizim kolektif yapımıza dokunur, hepimize dokunur. Dokunsun hocam. Bugün ülkemizde e, şikayet ediyorsak her gün medyada onlarca, yüzlerce ve toplumun her katmanından, her katmanından en alttan en üste kadar, aradakilere kadar El kol katmanı, ayak katmandan kafa katmanına kadar, dini katmandan dinsiz katmanına kadar hırsızlık, yolsuzluk, sahtekarlık, sahte malcılık, tokatçılık, dolandırıcılık okuyorsak size uluslararası insanlık kuruluşlarının e, vuracağı damga vereceği e, isim animallık olacak. Animallık da olduğu sürece, huminalliğin egemen olduğu bir ortamda sizlere yer olmayacak. Yani onlara yer olmayacaktır. Evet, peki hocam insan burada nasıl ayrıldı? Yani animallik var zaten hayvanlarda da var, bizde de var. İnsan yavaş yavaş dediniz hani gıdım gıdım ilerleyerek huminalliğe ulaştı. Nasıl ayrıldı? Yani bir yatkınlığı mı vardı insanların buna? Yani insanlar e, bu hüminalliği, demokrasiyi geliştirdikçe mamakrasisi ve animallığı azaldı. Hı hı. Henüz tamamlanmış bitmiş evet. değil. Yani bugün ileri ülkelerde bile toplumun bütün bireyleri e, hüminalleşmiş demek değildir. Onlarda da çok animallık var. Hatta dış politikada tamamen mamakrası ve animallık egemen. Onu ben birazdan e, sahabe sistemiyle e, örneklendireceğim. Hı hı. Fakat ülke içinde kolektif zihniyet olarak hüminalliği egemen kılmışlar. Bunu da kim yaptı? Filozoflar yaptı, düşünürler aklın çapını genişleterek düne göre hümin, animallık şey, hüminallık kabul edilen şey bugün animallık olduğunu ortaya koydular ve oradan biraz daha uzaklaştırdılar animallikten. Ve bunu toplumun üzerinde bir bulut gibi egemen kıldılar ve buna kimse Karşı gelemiyor. Neden gelemiyor? Çünkü karşı geldiğinde, onu ihlal ettiğinde kategorisi bellidir bunun. Ya animaldır, ya çağ dışıdır, ya irrasyoneldir. Bugünkü insanlıkta bu üç tane kategoriden ki bunlar birbirini destekler ve bağlantılıdır. Bu kategoriye düşmek istemez kimse. Yani insan irrasyonel olmak istemiyor mesela. Kesinlikle irrasyonel zaman delisin demek. Dışlanacağım korkusuyla mı? Toplumsal ahlak, yani bu toplumsal ahlakla toplumun ahlaklı olması da farklı bir şey. Hı hı. Toplumsal ahlakı böyle kurguladılar. Buna karşı gelen dışlanıyor. Evet. Şimdi buradan baktığınız zaman, İleri dünyada insanları dışlama gerekçeleriyle geri dünyada dışlama gerekçeleri çok farklı. Çok farklı. Bu o zaman toplumun uyanışıyla değil de e, aklı kullanan yani toplumun aklını temsil eden kişilerin uyanışıyla mı oluyor? Yani onların dayattığı bir şeyle mi oluyor topluma? Şimdi tabii orada yüzlerce düşünür var. Hı hı. ve felsefe dediğimiz zaman felsefe kuru bir felsefe değil ki kuru bir felsefe olsa işe yaramasa ülkenin insanların işine yaramasa onlara maaş vermez ki kimse hiçbir üniversite ama yüzlerce binlerce filozofa felsefeci de ayrı bir şey bizde felsefeci var ama filozof yok Tıpkı dinci var ama dindar yok. Aynı öyle bir şeydir. Felsefe yani. tarihçisi var mı? Yani, yani onu da tam olarak bil, bilen pek yok da parçasal olarak bir kişi, iki tane filozofla işte e, ömrünü geçirebiliyor. Ama tümel olarak o da yok. Ama orada şimdi yüzlerce, binlerce düşünür, filozof aynı çivinin üzerine vuruyorlar. Şimdi ileri dünyada Kimse filozofa karşı direnemiyor. Tabii ki o filozof olduğunu bir kere kabul ettirmesi gerekiyor. Orada çünkü oto kontrol var. Öyle merdiven altından çıkıp da ben ne din adamıyım diyebilirsin, ne din alimiyim, ne bilim adamıyım, ne filozofum istediğin kadar da. Deli derler. Deli. <gülüyor> <gülüyor> Çok otokontrol var. Yani bir şey, invanı alabilmek çok zor bir iş. Ama o invanı aldığın zaman da bir filozof çıkıp konuştuğunda paradigmayı belirliyor ve herkes de onu alıyor. E şimdi bizim televizyonları görüyoruz değil mi? Her gün yüzlerce kişi binlerce gün konuşuyor. Bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Değişmeyecektir. Çünkü felsefenin metodu çok objektiftir, çok e, tarafsız, nötrdür. E, Subjektif, tetikçi e, sistemiyle, metoduyla konuşursanız hiçbir zaman etkili olamazsınız. Hı hı. Zaten bilmediğiniz için öyle konuşursunuz. Şimdi ben şahsen bekliyorum programları izlerken. Değişik bilim dallarından e, yetkililer konuşuyor. Ben bekliyorum ki o bilim dalıyla ilgili teknik bilgi söyleyecek. O felsefe disipliniyle ilgili o konuda, o konuyla ilgili e, çıkarsamalar, e, sonuçlar söyleyecek. Yok. Söylenmiyor. Ne var ne yok e, demagoji. Siyaset endeksli ve mamakrasi merkezli. Evet. Böyle olunca da hiç etkisi olmuyor. Şimdi bizde bir sahabe diye bir kavram var. Sahabe. Nedir sahabe? Evet. Şimdi tabi bu kutsal metinlere bilim ve felsefe perspektifiyle baktığınız zaman asıl o zaman özünü, iliğini, ruhunu anlayabiliyorsunuz. Yoksa yüzeysel ham maddeyi istediğiniz kadar efendim hamur yapın, çamur yapın, ondan bir şey olmuyor. Onun cevherini çıkarmanız gerekiyor. Bu şeylerin, metinlerin cevherini çıkarma aletleri ve aygıtları da sadece ve sadece bilimsel ve felsefi beşeri akıldır. Bu yoksa çıkarılamıyor. Ben edindiğim kadarıyla benimki de yeterlidir. Hiçbir zaman iddia etmem. Ben de daha bir başlangıç. Ama edindiğim kadarıyla karşıma gelen, karşılaştığım bütün kutsal kavramları ve metinleri ele alıyorum. Mesela bu sahabe sistemi diye adını koydum. Daha sonra sahabe bir sistemdir. Sahabe, Hazreti Peygamber'in e, hareketinin üyelerine e, verilen isimdir. Evet. Sahabe aslında arkadaş demektir. Fakat Arapçaya baktığım zaman arkadaş anlamına gelen en az elli tane kelime var. Halil, Refik, Sadik. Gibi. Neden bu kelimeler varken sahabe seçildi diye düşündüm. Zaten felsefenin metodu sorgulamadır. Sorgulamada da neden ve nasıl sorusunu sorar. Kim, niçin sorusunu sormaz. O magazine mi giriyor? Tabii, tabii. Hiçbir şey çözmez. Kimli olmasın ne önemi var? Hı hı. İşte yakalanıyor sahte şey, çakar takarak trafikte polis zavallı talimat verilmiş ona görevini yapıyor çakarla geçenle e, arabayı durduruyor pencere içeride arkada koltukta oturup da pencereyi açan kişinin ilk söylediği söz şu sen kimsin ben kimin biliyor musun işte bitmiştir kim sorusu ileri Dünyada insanlığın bugünkü kesitinde kim sorusu yok. Ne ve nasıl, neden, ne, neden ve nasıl sorusu var. Neden ve nasıl. Şimdi sahabem, arkadaş demek ama içinde sahiplik anlamı da var. Sahiplik. Fakat sahiplik iki türlüdür. Biri sahip olmaktır. ...öbürü de sahip çıkmaktı. Sahip olmak, sahip çıkmak. Bunu örneklerle açabilir miyiz? Tabii. Şimdi eğer... ...bir şeye sahip olmak için... ...uğraşılıyorsa... ...animallık vardır orada. Mamakrasi egemenliği vardır. Hı hı. Ama sahip... ...ve almak vardır zaten orada hep. Animallıkta hep almak vardır. O nedenle... mesela biri sinyal vermiyor da... ...korna çalıyorsa... Anla ki o animaldır. Çünkü birinde vermek var, öbüründe çalmak. Hmm. Anlaşıldı mı? Ya biraz karışık Karıştı. ama. Ya. Yani öyle ben bir hareket yaptım, yanımda kaldı. Yok kardeşim, sana insanlık e, puanını, notunu veriyor bir hareketinle. Hmm. Evet. Sahip çıkmada ise nomokrasi vardır. Hatta onun... Ee, göstergesi filantropidir. İnsan sevgisi. Filantropi. İnsan sevgisi. Burada vermek için varsın. Almak için değil. Eğer biri bir hareketi, bir işi yap, yapıyor da almak için yapıyorsa orada sahabe sistemi yok. Orada sahip olma sistemi sahip var. Allah. Ama almak için değil de vermek için canını ve malını işte o zaman şehit olunuyor. Orada sahip çıkma sahip sistemi vardı. Şimdi bu açıdan aldığımız zaman bu Suriye'deki olayları çok rahat okuyabiliyoruz. Şimdi tabi ileri dünyada, batı dünyasında kendi toplumlarında nomokrasi egemen. O da filozoflar sayesinde. Çünkü filozoflar bunun zıttını ahlaken kötü yaptılar. Kötü. Fakat bu e, yine e, politikacılar, yine Avrupalı, Batılı bunlar, politikacılar e, çıkar için dış politikada mamakrasiyi uyguluyorlar. Evet. Şimdi onlar Suriye'de, Irak'ta almak için varlar. Türkiye ise tamamen sahabe sistemini uygulayarak hep vermek için vardır. Yani sahip ha. çıkmak için vardır. Sahip çıkmak için. Ama ne yazık ki Türkiye içeride bunu uygulayamıyor. İçeride bunu uygulamıyor. Nedense. Tabii ki felsefe ve bilim e, bunların sebeplerini buluyor, izah ediyor. Ama ülkede hep başkasının Hakkını kapmak var ama dışarıya gelince vermek oluyor. Nereden başlamak doğru ki? Şimdi tabii bunların e, e, sebepleri var. Yani içeride animallık özelliği açığa çıkıyor. Dışarıda hümünallık özelliği açığa çıkıyor. İkisi aynı anda yürütülüyor mu hocam? E, yürütemiyor yani. Yürümiyor, yürütemiyor yani. İçeride çok katlar, yani trafik hakikaten trafik bir toplumun dekoderidir. Trafikte de araba kullanma biçimi, insanların davranış biçimleri o ülkenin toplumunun kolektif karakterini dışa vuran bir faktördür. <gülüyor> İş dünyası da öyle yani ticaret piyasası da dışa vurur. Yani kendi insanını, halkını tokatlıyorsa, dolandırıyorsam, sahte pirinç, bulgur hatta kırmızı biberin içine eski kiremitleri öğütüp koyuyorsa, küflenmiş peynirleri öğütüp süte karıştırıyorsa... Esk, küflenmiş ekmekleri topluyorlarmış tonlarca. Ham, e, un yapıp tekrar pasta yapıp satıyorlarmış. Yani bunlar bu ülkede oluyor. Ama bunlar ileri ülkede yapmak mümkün değil. Çünkü orada nomokrasi, bununla beraber demokrasi egemendir. Ve bunu kimse yapmaya cesaret edemiyor. Evet. Peki hocam... Hı. Mamakrat bir insanın nasıl bir özelliği olur? Hani yönetici bazında değil de halk bazında bir mamakrat ne ister? Mamakrat için kul hakkı kavramı yoktur. Başkasının hakkı kavramı yoktur. Orman ve doğa dönemindeyken insan tapu yoktu, mülkiyet yoktu. Kim neyi bulursa alabiliyorsa onu alabiliyordu ya onun oluyordu. Mamakrat insan da Bugün modern şehirde, modern çağda, modern sistemde yaşasa da halen bu Jean-Jacques Rousseau'nun formülasyonudur. Orman dönemi, vahşi, yabani doğada yaşadığı dönemdeki ...yapısının halen devam ettiğinin göstergesidir. Bize seviyeli bir hakaret kavramı kattınız aslında hocam. Birine kızdığımız zaman mamakratlaşma falan diyebiliriz artık. Mamakrat <gülüyor> ve animallık... Evet. E, ...ileri yani insanlığın bugünkü çizgisinin... ...bugünkü kesitinde en büyük şeydir. E, negatif e, puandır, isimlendirmedir. Evet. Burada e, hani toplumsal bir baskıyla e, işte insanları animallikten huminalliğe e, evet. geçirmekten bahsediyorsunuz ya. it ego ve süper egodan bahsedilebilir mi burada? Bu üç kavramdan bahsedilebilir mi? Şimdi tabii e, bunları Freud çok güzel tespit etti. Hı hı. Bunların üçü de insanda var. Zaten it insanın animal kimliği ve kişiliğidir. Saf animaldır. Ego insani kimlik, insanın kimliğidir. Kişiliğidir. Süper ego ise insanlık kimliğidir. Evet. İd sadece biyolojik bedenin ihtiyaçlarını düşünür. Yemek ve üremek. Ego onunla beraber sadece kendisinin diğer insani ihtiyaçlarını da düşünür. Onun için sadece kendisini düşünürse egoist deniyor ona. Hı hı. Oradan geliyor. Evet. Ama süper ego olduğu zaman başkalarını da düşünmek zorundasın. İşte bunlar insanın uğraşısıyla kendini işlemesiyle elde edilebilen kimlikler ve kişiliklerdir. E buna uğraşı Yapılmazsa ki, e, ben izliyorum, bugün bizim eğitim sistemimizin hiçbir kademesinde süper ego kimliği, kişiliği monte edilmiyor edilemiyor. Ve insanımız it ve ego kişilikleriyle ortalıkta dolanıyor. Bunun sonucu ne oluyor biliyor musunuz? İnsanımız toplum halinde yaşamayı beceremiyor. Egoist olduğu için kişisel yaşayabiliyor. Toplu halinde, topluluk halinde yaşamayı beceremiyor. Nitekim kalabalığın olduğu yerde yürümesini bilmiyor biliyor musunuz? Doğru söylüyorsunuz. Evet, yani çok arabanın olduğu trafikte araba kullanamıyor. Korna çalıyor ama sinyal vermiyor. Ki korna hiç çalınmaması gerekir. Ama eğer ki siz süperego ile hareket etmiyor, an, e, hüminallikle hareket etmiyorsanız, siz de otomatik olarak egemen olacak olan yapı animal yapı, hayvansal yapıdır. Ve hayvansal yapı hemen otomatik içgüdüsel olarak kornaya duruyor Arkasından bağırtırıyor, bağırıyorsunuz. Ki bağırmak bu çağda çok ilkel bir şey. Çünkü ilkel insan dili bulana kadar, dili icat edene kadar milyonlarca yıl bağırarak birbiriyle iletişim kurmuştur. Çocuk da öyledir. Bunlar Konuşma daha öyle sonraki kardeş. tabi... Programlarımızda onları da detaylandıracağız bilimsel ve felsefi olarak. Çocuk da doğduğu zaman dil öğrenene kadar bir iki yaşına kadar özellikle hep ağlayarak, bağırarak, inga, a, u ile iletişim kurar. Karnın acıktığını söyler, canın acıdığını söyler. Ama iki yaşından sonra, üç yaşından sonra, Konuşmayı öğrendikten itibaren bağırmasını yadırgarız. Eğer yadırgamıyorsak biz de animaliz demektir. Evet. Ona bağırılmaması gerektiğini alıştırmamız lazım. Ama maalesef mesela çocuk 2-3 yaşına kadar hırsızlık çalmak nedir bilmez. Yani çalar yani çalmamayı bilmez. Onun çünkü. kötü bir şey olduğunu bilmez. Bilmez çünkü doğal yapısı öyle. Mülkiyet yok doğa Hı. Orman şeyinde olduğu gibi. Ama ben öyle kişiler biliyorum çocuğuna 3-4 yaşında hırsızlık yapmasını öğretiyor. Oğlum bugün bir şey getirmedin mi? Nereden getirecek? Başkasının hakkını alarak. Yani eğer süper eko yoksa, hümünallik yoksa başkasının hakkı kavramı yoktur evde istediği gibi gürültü yapar. Alttaki komşu üstteki, yandaki rahatsız oluyor diye böyle bir derdi olmaz. Kardeşim yürürken ayaklarını düşüneceksin. Acaba bu rahatsız ediyor mu? Hele de bizim binalar. Ee, ucuz olsun. Daha çok kazanalım diye izolasyon yok. İnsan bir izolasyon yapar yani. Bir bina yüz yıllık bir mesele yani. Yüz yıl rahatsızlık Veriyor. Yine mamakresi o zaman. Kesinlikle mamakrasi. Daha kötüsü bunu. E, her şeyden de çalınıyor. Devlet binalarını alan ihalelerde beş kuruşluk musluk contasını iki kuruş daha oradan kazanayım diye üç kuruşluğu koyuyor. Ertesi gün teslim edildikten sonra ertesi gün o conta patlıyor. Akıyor akıyor. akıyor. Günlerce akıyor. Evet. Ne iki kuruşu ne iki yüz kuruşu binlerce lira lüksü giyiyor. Evet, ama o an kendi cebine zarar vermediği için hiç zarar vermiyormuş. Bu kişi diyor. mamakrattır. Bakın, bu kişiye hiçbir şey teslim edilemez aslında. Buna devlet teslim edilemez, para teslim edilemez, hiçbir emanet teslim edilemez, hiçbir görev teslim edilemez. Bu bir karakter yapısı. Ama kime, ne yani? Evet, hocam şimdi hep animal olduğumuzdan bahsettik ama hep mi animaliz? Yani mesela Türk milleti işte e, misafirperverdir, hoşgörülüdür denir, sıcak kanlıdır denir. Bunlar da <gülüyor> huminal yapılar değil mi, özellikler değil mi? Şimdi bu sosyoloji diye bir bilim dalı var. Hayvanların davranışlarını inceler. Hı hı. Gidin bakın hayvanlarda da aynı davranış var. Tabii. Politika icabı strateji gereği hmm. yani birlikte var olmak için ona gerek duyuyor yapıyorlar onu. Anladım. Yapıyor. Buna tabii sosyolojik olarak baktığınız zaman buna yaranmak dış itibar hastalığı falan da deniyor yani. Bu genellikle kendini kabul ettirme Derdi olanların yaptığı da bir şey. Hı. O da ayrı bir konu. Neyse yani. Onlara girmeyelim de. Tamam. Her şeyin izahı var. Evet. Şimdi. Felsefe çok önemli. Ama uygulamalı felsefe. Şimdi insanlık bugüne bu felsefe sayesinde geldi. Felsefenin metodu şudur. Çok kısa söylüyorum. Eleştiri ve sorgulamadır. Eleştiri ve sorgulama yoksa orada felsefe yoktur. Felsefe yoksa gelişme yoktur. Gelişme yoksa icat yoktur. İcat yoksa varlığı sürdürmek yoktur. Bunları bileceğiz yani. Şimdi, eğer savunma yapıyorsak, savunma, teoloji yapıyoruzdur. Teoloji. Din yapıyoruz evet. çünkü bilim bulgular, felsefe sorgular, din savunur, dokma da savunur. Onun için 1500 yıl milattan sonra üçüncü asırdan yani felsefenin ortaya çıkışından itibaren sonra 18. asıra kadar teoloji yapılmıştır, felsefe dinin hizmetinde kullanılmıştır. Dini savunmak için kullanılmıştır, Dini rasyonel göstermek için yapılmıştır, ama bir gıdım ilerleme olmamıştır. Evet, teolojide ilerleme olmamış. Teolojide ilerleme olmaz. Aklı dayandırarak e, dinin söylediklerini böyle sağlam zemine atmak için. tebrik ederim. Mi? Çünkü bir sefer felsefe çıktı ya, önce 1000'den itibaren, artık düşünmenin ve aklın e, sistemi, sistematikliği ve kuralları ortaya kondu. Bundan sonra bir şey rasyonel görülebilmesi ve kabul edilebilmesi için bu kuralları taşıması lazım. Evet. Şimdi felsefeye kadar da 5 milyon yıl insanlık düşünme yapıyordu. Ama o düşünmenin adı sistemsiz düşünmeydi. Biz ona <gülüyor> sofistik düşünme diyoruz. Sofistik düşünme bir yerde sofistike düşünmedir. Yani kuralları yok, sistemi yok. Atmasyon, tutmasyon, spekülasyon e, buna daha sonra nostik düşünmedendi. Daha sonra da hikmet dendi. Bu düşünmenin Metodu yoktur. Bilgi elde etme kaynağı da yoktur. Dolayısıyla biz felsefenin çıkışından sonra özellikle bir şey duyduğumuz zaman iki soruyu sormak zorundayız. Bu fikrin ve bilginin bilgi elde etme, fikir elde etme metodu nedir bir de bir elde etme kaynağı nedir diye. Şimdi felsefe çıktıktan sonra özellikle Hristiyanlık bu felsefeyi çok büyük tehdit gördü. Zaten o dönemde tek organize, güçlü, kurumsal din olarak da papalığın katolik kilisesi vardı. Ve onlar aynı zamanda yöneticiydiler. efendim. Bu felsefeyi kendilerine büyük tehdit gördüler. Dediler ki <gülüyor> bu felsefeyi bu dinin hizmetinde kullanalım. Böylece de onu onun içinde eriterek yok ederiz, kurtuluruz. Yoksa yok olacağız. Evet. O nedenle İslam felsefesi, Hristiyanlık felsefesi, Yahudilik felsefesi değil felsefe olmaz. Düşünmesi, düşüncesi olur. Yani düşünme yapılır. Ama felsefe dediğiniz zaman eğer Tanrı'yı yani dinin ögelerini öbür dünyayı her şeyi sorgulamıyorsanız acaba var mıdır diye sormuyorsanız. Bu felsefe olmaz. Bu felsefe olmaz. Dinlerde de var mıdır diye sorgulayamazsın. Onun için dinlerin aklı sınırlı ve güdümlü akıldır. Hı hı. Mukayyet akıldır. Sınırlı akıldır. Felsefenin aklı ve düşünmesi mutlaktır, sınırsızdır, şartsızdır, güdümsüzdür. Fakat bu 1500 yıllık sürede yine kiliselerde çalışan e, papalık, papazlık, rahiplik, ruhbanlık, din adamlığı yapan insanlar vardı. Bunlar gizli kaçamaklı Felsefi düşünme yapıyorlardı. Sorguluyorlar Hristiyanlığın tanrısını, hı hı. kutsal kitabını, diğer dini unsurları sorguluyorlardı. Düşünme yapıyorlardı. Yakalananlar öldürülüyordu hemen. Yani canlı canlı yakılanları var. Mahkum ediliyordu. Baldıran zehiriyle öldürülüyordu. Yani şimdi bakın önce Hristiyanlık yok. Orada Yahudilik de yok Yunanistan'da. Aristo'da, Sokrates'te kafir ilan önce. edilerek evet. öldürüldü. Yani pagan, çok tanrılar var. Adamın ama fark etmiyor ki. Ha çok tanrı, ha tek tanrı. Yani, yani felsefi düşünme bunların hepsine tehdit oluşturuyor. Yok ettiler. Ama şimdi... Orada şu da oldu hani papalık yani bu felsefeyi dinin hizmetinde kullanalım eritiriz onu yok ederiz düşüncesiyle felsefe yapmalarının sonucu şu oldu. Düşünme işlemi yaptığınız zaman bunların nasıl yapacağım daha sonra anlatacağım ama bir temel bilgiler lazım bunları anlatmadan da ona direkt girsek bir faydası olmaz. Çünkü e, bu düşünme araba gibidir. Debriyaj açık olmazsa vitesi almaz. Bizim de önce zihinlerin <gülüyor> debriyajını açmamız lazım ki vitesimizi alsın. Düşünme işlemi yaptıklarından farkına varmadan ve istemedikleri halde akıllın, akıllarının çapı genişledi. Hmm. Aklın çapı genişleyince daha önce geniş çap olan o teolojik, dinsel aklın çapı küçük kaldı ve bu yeni akıl çapının içinde düştü, kayboldu gitti. Bu sefer filozofluk boyutuna mı geçtiler? Tabii çok doğru. Evet, ona da şey yapalım. Hı hı. Kısaca söyleyelim o zaman. Özellikle... Zaten bu yani düşünme genelde din adamlığı ile başlamıştır. Çünkü ilk insandan beri bir şekilde bugün din dediğimiz animizmdi, totemizmdi, fetişizmdi, daha sonra başka şeylerdi. Bunlara bugün din deniyor ama din değil yani bugünkü gibi din değil. Bu akımların bir icatçıları vardı düşünürdü bunlar. Sonra bu akımların pratisyenleri doğmaya başladı. Biz onlara din adamı diyoruz. Kahin, kohen, ıslıkçı, Memneci yani. hı hı. Düşün özellikle Sümerlerde milattan önce hani akatlar da var, onlarda da var. 4000, 5000, bin, 3000'lerde din adamlığı artık organize olmuştur. Ve bunlar bayağı düşünme işlemi yapmışlardır. Babil'lilerde de var. Matematiği, geometri astronomi yazıyı bunlar icat etti mesela formülü. Aslında milyonlarca yıldır birikim var tabii ki. E bunlar onu oral birikimdi. Bunlar onu e, formüle ettiler, sistematize ettiler. <gülüyor> Oradan itibaren... Dinsel toplumlarda dinsel toplumlarda düşünme din adamıyla başlamıştır. Arkasından din alimliği aşamasına basamağına çıkmıştır. Ardından teolog aşaması ki milattan sonraki felsefenin milattan önce çıkışında milattan sonraki döneminde 1500yıl teologluk aşaması vardır. Hı hı. 15-16. asırdan itibaren Campanella, Spinoza gibi kişilerle teolog filozof çatallaşması başlar. Ve 17-18. asırdan sonra da artık salt filozofluk aşamasına geçilir. Evet, bu çatallaşma dediğinizde az önce bahsettiğimiz şey mi? Çatallaşmada tabii adam aynı zamanda teolog hı hı. yani dinleri çok iyi biliyor. Kutsal kitapları ki özellikle Tevrat ve İncil'i zaten Spinoza Yahudidir. İyi bilir kendi şeyini, kaynaklarını. Ama bir taraftan da Aristovari felsefe yapar, sorgular. Yani bir taraftan Tanrı'nın varlığını savunurken ya da savunur görünürken bir taraftan da onu sorgulamıştır kendi kafasında. Çünkü onlara göre dünyada evrende belli bir miktar alan var. Bu irade alanıdır. Bu alan insanla tanrı arasında tartışmalıdır. Paylaşılmaya çalışılır. Birinin alanı genişledikçe öbürününcü daralır. Dolayısıyla Tanrı'nın irade alanını Hristiyanlık Tanrı'sının irade alanını daraltmak daraltıp insanın irade alanını genişletmek için felsefe yaptı. Evet. Ve buna e, hakikaten çok güzel de e, makul ve rasyonel e, argümanlar da inşa ettiler. Bu zor bir iştir. Oturduğunuz yerde düşünerek olabildiğince ihtimalleri, boyutları irdeliyorsunuz. Sorular soruyorsunuz ve bunların cevaplarını veriyorsunuz ve tabii farkına varmadan o anda orada zihniniz, aklınızın çapı genişliyor. Genişledikçe o işlemi yapmadan önce aklınıza gelmeyecek boyutlar ve sorular ve cevaplar aklınıza geliyor. Evet teologken e, orada bir şeye kilitleniyor aslında bir şey düşünecek ve ona özen gösteriyor artık ona dikkat kesiliyor ve bu şekilde mi yapılıyor e, aklının çapını genişletmek düşünmek? felsefeyi bilimi tanrının varlığı için e, kullanmak zorundasınız hı hı. onun için kullan ama ona dikkat kesilince bu sefer e, filozofluğa kayıyor öyle mi? <gülüyor> onu o arada sorguluyor. Sorguluyor. Sorgulayınca filozofluk yapmış oluyor. Hı hı. Eleştiriyor ya bu böyle de olmaz diyor. Hı hı. Yani şöyle diyor. Yani bir insan bir iş yapıyor. Tamam mı? Bir iş yapıyor. <gülüyor> o günkü inanca göre bunu sen yapıyorsun ama aynı zamanda da Tanrı yapıyor onu. Aa diyor ki ya bu nasıl olur olur mu böyle bunu ya ben yapıyorum ya o yapıyor. Yani ikimiz aynı anda nasıl olur? Sorguluyor kendine göre. Hı hı. Hakikaten de yüzlerce sayfa e, irdeleme yapıyor. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman, bizim 16. asırı bırakın, milattan önce 5. asırdaki bir filozofun ilkel filozofun sorgulamasını yapan bugün Türkiye'de bir filozof yok. Onlar olmayınca. İslam'ın güncellenmesi gibi konuların altından kalkması bu toplum mümkün değil. Evet bunu hatta geniş bir şekilde irdeleyelim. Reklama gideceğiz hocam biraz sonra İdeleyelim. ama biz neredeyiz hangi e, basamaktayız? Biz Farabi ile 900'lü yıllar 10. asırda din adamlığı din alimliğinden çıkıp teologluk aşamasını yakalamışız. Farabi ile. Farabi ile. Hı hı. Fakat ondan sonra orada kaldık. Arkası gelmedi pek. İşte İbn Sina hep nürüşt. Onlar ayrı kategorideler aslında. Hı hı. <gülüyor> Fakat bugüne baktığımız zaman bizim bugünkü ilahiyatların yapması gereken bir kere Farabi'den alarak bu teologluk aşamasını aşması lazım. Evet bizdeki durumu daha bir irdeleyelim hocam ama reklama gidelim. Tamam. Reklamın ardından Reklam hem... Reklam surlar duruyor. <gülüyor> <hiç> saniye <gülüyor> <gülüyor> e, Reklama gidelim. Kısa bir ara aradan sonra da burada olacağız. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. Bu arada e, sizlere hatırlatayım. 0545 357 42 13 numaralı hattan bize yazabilirsiniz soru ve görüşleriniz için. Sorularınızı bize yönlendirebilirsiniz. Haftaya da cevaplarını program içerisinde yedirerek sizlerle paylaşacağız. Tekrar edeyim 0545 357 42 13. Bu numaradan WhatsApp'tan bize yazabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Evet hocam din adamlığından, din alimliğinden... Teologluktan, daha sonra teolog e, filozof çatallaşmasından bahsettik ve en son olarak da salt filozofluktan. Türkiye'de hangi basamaktayız demiştik ve buradan da dinin güncellenmesinden e, devam edelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti, dinin güncellenmesi ve... Yanlış anlaşıldı aslında Erdoğan'ın söylediği. Burada demişti ki İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar aciz insanlar demişti. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız dedi. Ardından tartışmalar çıktı. hani Bunu kabul etmeyenler oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı başka bir açıklama daha yaptı ve dinde reform aramıyoruz dedi. Ne demektir bunlar? Biraz açalım isterseniz ne dersiniz? Şimdi bizde düşünürlük... Teologluktan üç basamak aşağı din adamlığı seviyesine indi. Hı hı. Şu anda yani ilahiyatlar din alimliği yapamıyor. İstiyat i̇şte kapısı kapandı, açıldı bilmem ne oldu onun tartışmalarıyla falan hala onunla meşgul. Ama hiç kimse o İslam alimlerinin yani din alimlerinin e, yaptıkları bir formülasyon gibi dini formülasyonu yapamıyorlar. Çünkü onların kullandıkları mesela fıkıh usulü, tefsir usulü, hadis usulü gibi metodolojileri kutsal metinlere uygulayamıyorlar. Tekrar bugünün perspektifinden bakarak uygulayamıyorlar. Bir kere o metodolojileri iyi bilmiyorlar. İkincisi <gülüyor> o günün bugünkü güncel karşılığını bilmiyor, güncel karşılığını bilmiyorlar. Hı -hı. Mesela eşitlik nedir, insan hakları nedir, felsefesiyle, detayıyla öyle şeyle değil, cezalandırmadaki biçimlerin e, o zamanki ne olduğu, bugün ne olduğu, nereden nereye geçildi. Yani yüzlerce alan var, bunların çağdaş paradigmalarını bilmiyoruz. Şimdi eskinin reformasyonu, Bugün geçerli olmaz. Formlar çünkü reformasyon demek, formları yenilemek demektir. O formların hepsi 18. asırdan sonra kullanılmaz oldu artık. Hiçbiri kullanılmıyor. Ama biz bunun yanında bir terminoloji ürettik. Renormasyon. O nedir? Renormasyon... E, formların içindeki veya dışındaki normların yenilenmesidir. Hmm. Değerlerin, fikirlerin, idelerin, kriterlerin yenilenmesi, çağdaşlaştırılması. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için reformasyonla değil, renormasyonla uğraşmak gerekir. Evet. Şimdi... İnsanlık bunu 1500 yıl düşünme işlemi yapmanın sonunda doğurabildi bu günceli. Durduğu yerde kendiliğinden doğmuyor ki hiçbir şey. Sen de böyle bir malzeme yok. Senin bir kere e, bu işleri yapacak aktörlerin çağdaş e, akıl çapında ve düşünme yapısında değil ki yok yani. Onun için en zor iş çağ dışı insan malzemesiyle çağdaş işleri yapmaktır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediğini yapacak kimse yok mu diyorsunuz? Kim yapacak? Kesinlikle yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Yok öyle bir şey. Zaten dikkat edin bakın herkes yıkımcılıkla meşgul. Onu yok edeceğim bunu yok edeceğim. İyi güzel de yapımcılığı var. Yani felsefede hem yıkımcılık akımı var disiplin hem bir de yapım yapımcılık akı. Disiplini var yani. Hı hı. Sen yapımcılığın, yani yıkımcılığı da metoduyla yapmıyorsun ayrı bir konuda. Yapımcılığın da metodunu bilmiyoruz. O metodu uygulayarak yapacağız. Bugün ülkede metodoloji yok bir kere. Yolda yürürken de yok, işimizi yaparken de yok, düşünürken de yok, eğitim verirken de yok. Metot yok, metot. Bu çağda her şey bir metodolojiye bağlı. Bunları öğreneceğiz. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızı <gülüyor> takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ve diplomatik görev yaptığım için ben onun neden bunu söylemek zorunda kaldığını da çok iyi anlıyorum. Neden hocam? Ben Avrupa Birliği'nden dolayı söylediğini sanıyorum. Hı, yani, yani bu Avrupa Birliği bir siyasal organizasyon olarak almayalım. Çağın paradigması olarak alalım. Şimdi o her gün oralarda görüyor. Türkiye'nin nasıl görüldüğünü görüyor. Ve onlar ve de ülkede böyle zıpırık din adına e, laflar, spekülasyonlar, saçmalar söylendikçe de e, şey oluyor. Türkiye oralarda tehdit olarak Kötü anılıyor an Tehdit olarak. Hı hı. Bakın şimdi ben size bu İslamofobi bir gerçek. Evet. Ama bu İslamofobi böyle fiziksel bir tehdit değil. Bu da tamamen zihinsel ve felsefi bir tehdit. Hmm. Aslında fiziksel bir tehdit olarak anlatılıyor. Yani mesela ışit benzeri unsurlar sebebiyle <gülüyor> İslamofobi olduğu söyleniyor. Ama öyle değil diyorsunuz. Yani fiziksel Kesinlikle bir tehdit değil diyorsunuz. Kesinlikle değil. Fiziksel bir tehditten korkuları yok. Hmm. Çünkü en güçlü fiziksel tehdit Din üstesinden gelebilecek yüce sahipler. Öyle bir dertleri yok. Terörden korkmuyorlar zaten. Bir zaten ki evet. Ama asıl korktukları felsefi İslamofobi. Nasıl? Şimdi Bertrand Russell 1872-1970'de ölmüş. Daha yeni. Bunlar filozof. Bunlar dünyanın çağ, insanlığın çağımız kesitinin paradigmalarını belirleyen insanlar. Severiz sevmeyiz bunların sözlerini. Ama hayat bunların üzerinde dönüyor. Var olmak istiyorsan sen de bunun gereğini yapacaksın. Onlara karşı direnerek, şey yaparak ancak kendi milletini sömürürsün, yersin ve milletinin yok olmasına sebep olur Hocam aslında burada sizin bir sözünüz var tahtaya da yazmıştık. Hmm. Bir anlamda bundan bahsediyorsunuz. İkinci kısmından bahsediyorsunuz değil ya mi? Abi. Kiralık kapitalle, kapitalizm kiralık felsefeyle bağımsızlık olmaz Bitti. diyorsunuz. Bitti. Budur. Hı hı. Budur. Bugün İslam dünyası felsefesiz bir kere. Yani kafası yok. Yani şimdi düşünün milyonlarca beden, milyarlarca beden üzerinde kafa yok. Ya da şöyle düşünün, milyonlarca, milyarlarca beden üzerinde bir kişinin kafası var. Fiziksel olarak algılamaya çalışınca berbat bir şey ortaya ya, çıkıyor. E kafaların Öyle. içi böyle olursa da durum aynı. Evet. Yani böyle görülüyor. Hı hı. Bakın şimdi bu adam diyor ki, dokmalarının <gülüyor> eleştirilmesine katlanamayan bir rejimin eninde sonunda Yeni bilgilerin bulgulanmasına engel olacağı kesindir. Çünkü yeni doğrular insanları özellikle iktidarda olanları tedirgin eder çoğunlukla. Bunu Avrupa için söylüyordu. Hı hı. Fakat bundan sonrası önemli. Aydın düşünme özgürlüğüne kişisel açıdan önem verenler bakın. Aydın düşünme özgürlüğüne, kişisel açıdan önem verenler bir toplumda azınlıkta olabilirler. Ama geleceğin en önemli kişilerinin bu azınlığın içinde olduklarını unutmamak gerekir. Eğer bu kişilerin çalışmaları engellenir ve bu çalışmaların sonuçlarını almaktan alıkonurlarsa insanlık bak insanlık diyor insan demiyor yerinde sayacak ve aydınlık çağın yerine yeni bir karanlık çağ olanca ağırlığıyla gelip üstümüze çökecektir. Şimdi bu sözde de görüldüğü üzere Öncelikle toplumların yöneticilerinin düşünme işlemini yapabilen kişilere yol vermeleri, destek vermeleri gerekir. Önünü kapatmamaları gerekir. Yani şu Sayın Cumhurbaşkanı bu realiteyi gördü. Avrupa'ya, Avrupalılarla karşılaştıkça bu realiteyi gördü. Şimdi bunun Türkiye'li olan bağlantısı şu. Şimdi orta çağ, karanlık çağ dedi. Bu aydınlanma çağını üreten ve günümüzü üreten bu günümüzün işte televizyonu, interneti, uçağı, arabası, her şey. Bülmüm teknolojik icatları yapan e, düşünürler bu 1500 yıllık orta çağ teolojik ...düşünme dönemine... ...karanlık çağ dediler. Ve arkasından gelene... ...aydınlık çağ dediler. Bu karanlık Çağ doğuran neydi? Örgütlü, organize, kurumsal... ...din idi. Hristiyanlık yani. Şimdi... ...tekrar... ...tekrar... ...bu aydınlık çağın üzerinde... Bir karanlık çağ gelecek diye felsefi dünyada endişe var. Hı hı. Peki bu karanlık çağı kim getirebilir diye bilimsel ve felsefi analiz yapıyorlar. Türkiye'yi görüyorlar. Neden? Neden? Çünkü Türkiye halen felsefeye düşman, Çağdaş düşünmeyi yapmıyor. Çağdaş düşünme aşamasına ulaşmadığı gibi... Onun ötesine de geçmesi gerekir. Onu yapamadığı için geriye çekmeye çalışıyor insanlığı. Bir de İslam dünyasında sadece ve sadece Türkiye'de var kurumsal örgütlü organize din. Hmm. Sadece Türkiye'de var teşkilat kurum. Ha. İşte gruplar cemaatler olarak hmm. Sadece Türkiye'de var Bu, yani, Devlet etkinli. bazındakinden bahsetmiyor musunuz Yani Diyanet, de Diyanet işleri de dahil mi e, Tabi yani Hepsi o da düşünmeyi dahil. yakalayamadı ki hı hı. O da ne yapıyor Havanda su dövüyor Toplumu geçmişte tutmaya çalışıyor Toplumu ileriye götürecek Bir adım atamıyor ki Hı hı. Şimdi toplanıp dağılıyorlar. Hiçbir şey değişmeyecek. Şimdi toplandılar ilahiyat fakülteleri ve diyanet işleri. Toplandı. Dört gün toplantı yapacaklar hocam. Bu fetvalar falan veriliyor ya kadınlarla ilgili. Bunun üzerine çalışmalar ya, yapılacak. Ya bu işte gün. fetvalarla olmaz. Yüzlerce binlerce sayfa hı hı. bir tek fetvayı tartışan, felsefi, bilimsel, irdeleyen, sorgulayan kitaplar yazılması lazım. Hı hı. O öyle yazacak, böyle yazacak, tartışılacak, sonunda eleklenecek şey çıkacak. Bu fetvayla olmaz. Ben de yıllarca yaptım o, Şuraları, toplantıları, çoğuna da kazıldım daha sonra dekanken falan hiçbir şey çıkmaz. Çıkmayacak. Çünkü siz terabit hard diskle yapılması gereken işleri kilobit hard diskle yapmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün değil. Hı hı. Önce biti, RAM ve biti yükseltmeniz gerekir. Onun için de yoğun bir düşünme, felsefe, sorgulama, eleştirme, analitik düşünme yapılan bir e, seferberliğe girmek gerekir. Neden girelim yok? Pek çok sebep söyleyebiliriz. Hı hı. Buna girilse şu anda ki herkes kadık olacak. Makamlarının kaybetmesi lazım. Hı. Zor iş. Hiçbiri yapamaz bunu. Şimdi ne güzel. Geçir eline bir makam, devlet makamı. Vipol. O görevi yapma. O görevin ihmalini, acziyetini neyle telafi et? Git VIP cenaze namazları kıldır. VIP cuma hutbeleri okun namaz kıldır yani. Ya üç haftalık Kur'an kursu eğitimi alan da yapıyor onu. Hı hı. Seni bu devlet elli yıl akademisyen ol, kafa katman ol, profesör ol diye sana masraf yaptı kardeşim. Sen ne kazandırdın bu ülkeye? Toplumun nere kadar ileri götürdün? Ondan sonra kalkıyor ufak tefek yapanlar var uğraşıyorlar onlara da güya. İşte cool, tak şunu yap bunu yap. En büyük vatan düşmanı bu kişilerdir. Toplumu ileri götürmeye çalışan Bertrand Russell'ın dediği böyle tek tük çıkan kişilerim var ilahiyatlarda. Hakikaten arkadaşlar var uğraşıyor, ders hı hı. ediyorlar. Ee, ama hep onlara e, engel yani. Onun için e, bunlar ciddi bir şekilde... Ele alınması lazım ve mevcut konvansiyonel klasik kafa ile bunlar ele alınamaz. Alınsa bile hiçbir şey değişmez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet hocam. Ee... Dilerseniz bir röportajımız var. Onu izleyelim ve tamam, daha sonra devam edelim. Ee, geçen hafta da sormuştuk halka. <gülüyor> akıl nedir, düşünme nedir, nasıl yapılır, çağdaş düşünme nedir diye sormuştuk. Ee, bu hafta da yine sorduk aynı sorular. Aynı zamanda bunlara zihin, idrak, iradeyi ekledik. Bunları da sorduk. Şimdi bir izleyelim. Hı. Aydın'dan buradayız tekrar. Akıl nedir? Heylar. Yani akıl İnsanın kendisini yönetebilme gücüdür ve onu da insan iyi kullanılmalı ve birkaç, iki tane hatadan sonra üçüncüyü yapıyorsan aklın yok demektir. Düşünme nedir? E, düşünme de etrafına bakarsın, çevrene bakarsın, insanlara bakarsın. Ve ondan sonra bir şey analiz yaparsın işte orada düşünürsün şu şöyle mi olur böyle mi olur ileride neler olabilir bu düşünce de budur yani. Evet peki zihin nedir? Canım <gülüyor> sen şimdi ya biraz da başkasılasar hadi. <gülüyor> Akıl insanı yönlendirendir. Akıl olmasa insan bir iştir yani. Düşünce nedir? Vallahi düşünce fikir. Özgürlüktür yani öyle tahmin ediyorum. Peki idrak nedir idrak? İdrak etmek bir şeyi daha ileri görüşü benimsemektir yani. Evet. Zihin nedir sizce? Zihin kendini geliştirmek olması lazım. Akıl. Akıl insanların düşüncesidir. Yani çizdiği bir yoldur. Yani ne bileyim nasıl diyeyim ben akıllı böyle pek bir ilmen, tekniken bir şey bilemeyeceğim ama akıl insanların kafasında olan şikri olan yani böyle düşünüyoruz. Bu, bu ne gibi bir şey anlamını bilemiyorum yani. İdrak nedir sizce? İdrak etmek. İdrak etmek. Bir şey kabul etmek yani. Ya. <gülüyor> Öyle görüşü şey yapıyorum. İdrak etmek yani. <gülüyor> İdrak ne olur kabul etmek Kabul ettim gibi anlamına geliyor bana İrade nedir? İrade, İrade durum duruş yani Duruş Kimisi iradesine sahip olur Kimisi çok konuşur Kimisi hiç konuşmaz böyle iradelidir Biraz Bazı kimselere karşı da iradeli Akıl Akıl insanın dur Akıllıdır kafayı kullanmaktır Akıllı olmasa Hiçbir canlı yarışamaz her canının bir aklı vardır ama bazı dört ayaklıların zekası yoktur, dört iki ayaklılara vermişler tuzağı. Düşünme nedir peki? Düşünme. Yapacağım bir işi düşüneceksin, yanlış yapmayacaksın. Evet. İdrak nedir? İdrik giremeyeceğim. Akıl kullanabilene çok güzel, ama kullanamayana da hiçbir şey yaramıyor. Siz ne dersiniz akıl? Valla nereden baktığınıza bağlı. Kafanız içindeki bir hücreden bahsediyorsanız hiçbir şey. Ama kullanmayı bilip hücreleri genişletmeyi düşünüyorsanız çok şeydir. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Önemli olan o. Evet, düşünme nedir? Düşünme de aynı. Şu anda düşünenin olduğunu pek zannetmiyorum. Şu anda beyinler boşalmış. Kimse bir şey düşünmüyor. Herkes sadece kendini düşünüyor evimi nasıl geçin onu düşünüyor karnımı nasıl doyururum onu düşünüyor böylece de işte çok dar alanda kalmış herkes yuvarlanıyor yani düşünme idrak seviyesidir idrak seviyesi de sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle ilgilidir yani dolayısıyla da ne kadar çok okuyup ne kadar çok her şeyi okuyup değerlendirip bunun sonucuna varırsınız o kadar iyi doğru sonuca varırsınız idrak nedir peki? Yani şöyle söyleyeyim. İdrak dediğiniz zaman bu da sizin karşıdaki baktığınız şeyi ne kadar aldığınızın göstergesidir. Yani örneğin ben bir kitabı okurum. Sonunda ne anlattı ki boş derim. Diğer aradaki bir cümleden bile size sayfa sayfalayacağı ve kompozisyon yazar. Ee, sizin bir şeyini ne kadar anlamak istediğinizin göstergesidir. Çağdaş düşünme nedir? Son olarak sorayım. <gülüyor> tamam adamına sordunuz. <gülüyor> yani e, ben şunu söyleyeceğim. Ee, çağdaş düşünme özellikle kadınlar için e, bizim toplumumuzda ben en kısa şekilde söyleyeyim aslında. Kadınlar Türk toplumu için çok önemlidir. E, herkes için çok önemlidir. Dünyada seçme seçilme hakkını ilk kazanan ülke bizizdir. E, buna rağmen kadınlarımızın e, bir şeyleri çok gözden kaybetmelerini ben kabullenemiyorum. Bir bayan olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla çağdaş düşünceyi yer anlamak istiyorsak Atatürk'ü anlamamız gerekir. Atatürk'e e, tapmamız değil. Atatürk'ü anlamamız gerekir. Neden yaptığını, neden e, kutusu savaşını yaptığı neden milli mücadeleye giriştiğini, neden kadınları önemsediğini, neden çocukları önemsediğini. E, bunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlamadığımız müddetçiye sıkıntı her zaman büyük olacak. Çağdaş düşünce demek benim için muhasır medeniye seviyesi demektir. Muhasır medeniye seviyesi demek de kadın ve çocuk demektir. Ee, benim yaşadığım ülkede benim kardeşlerim eğer zarar görüyorsa e, her gün televizyonda programlarda bir çocuğun bir kadının öldürüldüğünü, tacize uğradığını ben izliyorsam ben çağdaş değilim yani ben değilim. O yüzden ne zaman ki bu ülkede kadınlar şiddet görmez çocuklara zarar verilmez e, ben o gün çağdaş olduğuma, kendi ülkemin benim çağdaş olduğuma o zaman ikna olurum. Akıl bence beyinde oluşan bir şey yani insanlarla sadece olan ama. Hı -hı. Düşünme nedir? Düşünmek hayal etmek. Zihin nedir? Zihin beynimizdir. Akıl nedir? O kapsamlı bir soru <gülüyor> <o> ya. <gülüyor> çok geri. Akıl bence çok kapsamlı bir soru. Şimdi bir ayaküstü cevap <gülüyor> uzun cevap. sürer ya. Bayağı. Çok güzel O cevap vermek istiyor galiba. Akıl, Akıl nedir sende? Hocam. Akıl. Hah. Düşünmektir düşünmek bu yani sormaktır güzel düşünmek <gülüyor> Evet hocam ne dersiniz? En son çocuk ölçünden iyi bildi <gülüyor> Sormaktır güzel düşünmek dedi Düşünmek de diyor. dedi yani evet. akıl Şimdi bunları tabi hani okullarda okutulmuyor Ya Bunlar temel bilgiler Bunlar bilmeden düşünme yapmasını nasıl isteyeceğiz ki? Ama işin garipi işi. şu herkesin elinde cep telefonu var internetli. Gideyim de öğreneyim de diyen yok. E ne gerek var ki? Yani bu ülkede bilgi değerli olmadığı sürece niye öğrensin yani? Hı hı. Bu bilgiye, donanıma değer verilmediği için ülkede her şeyin içi boşalıyor. İç dinamik rezistanslar oluşmuyor, ölüyor. Dolayısıyla bütün devlet, ülke, özel, resmi, sosyal, bütün e, e, kurumları, aileler de dahil e, donanımsız, boş, e, bilgisiz insanların elinde kalıyor. Hı hı. Ve o ülkede hiçbir değer üretilemeyecektir. Değer üretilemeyince ne olacak? Ne olacak? var olan değerler tüketilmek için insanlar birbirini yiyecektir. Bu durumda ülkenin kan değerlerini bozuyor. Dengeleri bozuluyor. Bakın hep ülkeyi yiyoruz. Hep herkesi yani. Kimse ülkeye bir kuruş kazandıramıyor. Çünkü çağdaş anlamda kuruş kazanmak çok zor bir iş. Önce e, akıl çapını ve düşünme biçimini ...çağdaş düzeye getirmeniz lazım. Şimdi... ...bu... O, ...aygıtları bir... ...düşünme aygıtlarını bir anlatalım. Evet, bir de kısaca. sizden dinleyelim. Evet. Sorduk, zihin, idrak, evet. irade... Zihin nedir? nedir? Hı -hı. Şimdi dedik ya... ...insanda her şey iki tanedir. Biri doğal... Hı -hı. ...öbürü yapay. Beşeri, insani, hüminal yani. Zihin de öyle. Zihin aslında... Düşünme işleminin yapıldığı yerdir. İnsanın kafasında düşünme işleminin yapıldığı yerdir. <gülüyor> Dolayısıyla zihne İngilizce'de iki isim veriliyor. Biri doğal zihin ona mind deniyor, mind. mind. Evet, o bütün canlılarda var. Bunu elde etmek için çabaya gerek yok. O verili olarak var, hazır. Ama beşeri hüminal zihne intelekt diyor, intelekt. Dolayısıyla bir biyolojik animal zihnimiz var, bir de beşeri hüminal zihnimiz var, intellect. Evet. Şimdi biyolojik animal zihin Bedenin, biyolojik bedenin e, varlığını sürdürme üzerine e, fikir üretilen yerdir. Düşünme üretilen, yapılan yerdir. O onu kendisi yapıyor. Onu bir şey, bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Ama insanlık için e, bir şey üretmek isteyen mutlaka intelektini, Kullanması gerekiyor. Inteligent derken bana entelektüelli çağrıştırıyor. Entelektüellik bir mı var mı? buradan geliyor işte. Tabi bakın o da çok önemli. Entelektüel demek beşeri zihnini kullanarak fikir üretebilen kişi demektir. Bizde hani kitap okuyan kişilere entelektüel deniyor mesela. Değil o, o, kültürlü olur o. Hı. Ya da bilgili olur. Düşünme işlemini yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, onun zihni, beşeri zihni olmay olmayabilir. Hı. Çünkü beşeri zihin, intelekt mutlaka düşünme işlemi yapıp fikir üretmesi lazım. O nedenle mesela bizde yanlış kullanılan bir kelime vardır. Aydın kelimesi. Aydın. Aydın'ın İngilizcesi yoktur. Ama aydınlanma var. Enlightenment. Aydınlanmış da var. Enlightened. Ama bizim Türkiye'de bugün kullandığımız anlamda, başkasını aydınlatan anlamında bir aydın kelimesi yok. Hmm. Enlightener olabilir. O da ampul lamba olur. Onun için kullanılıyor. Evet. Lightener, enlightener. Dolayısıyla aydın kelimesini Entelektüelin Türkçe karşılığı olarak aldılar. Bu da pejoratif, yanlış, tarif edilmiş bir kullanmadır. Çünkü entelektüel olabilmen için ve başkasını aydınlatabilmen için mutlaka kendi fikir ürünlerin olması lazım. Başkasının fikirlerini alarak ancak aydınlanabilirsin ama başkanısını aydınlatan aydın olamazsın. Entelektüel olman gerekir. Onun için de düşünme işlemi yapmış olman lazım. Yoksa hafızanı başkasının bilgileriyle doldurarak hard diske başkalarının bilgelençiren dosyaları download yükleyerek indirerek entelektüel olamazsın. Evet. evet. Onları idrak edip e, düşünme İşlemini yaptıktan sonra mı olursun? O yazılanları mesela. O yazılanları okuyacaksın. Hı hı. Üzerinde düşüneceksin. kendin algılayacaksın. Ondan sonra da kendi salgını salgılayacaksın. Evet. Yoksa Nietzsche şunu dedi, Dekart bunu dedi. Hı hı. Bunları nakletmek nakleyicilik olur. Tırcıdan farklı değil. Tırçı da başkasının malını taşıyor, naklediyor. Hı hı. Bu da başkasının Fizozofun fikir, fikir nakle diyor, Nakliyeci. Nakliyeci. Evet. Bu şey değil. Bu entelektüel değil yani. Entelektüel kendisi okuyup, düşünüp kendi e, fikirlerini üreten insandır. Bunlar da öyle kolay değil. Aydınım. Ne aydınısın? Hangi kuramın var? Hangi kavramı ürettin? Hangi paradigmayı, hangi konunun felsefesini ortaya koydun? Bir teorin var mı? Bir hipotezin var mı? Yani bunları yapabilmek için günlerce, aylarca, yıllarca bir konu üzerinde, günde 10 saat okuyacaksın, onların üzerinde 10 on saat düşüneceksin. Sistemini düşünme ama. Öyle hüdayna bir rastgele <gülüyor> sistemsiz düşünme değil. Bak adam açıklık diye bir kelime üzerine kitap, yazmış, kitap yazıyor. Burada bu kelimenin soy kütüğüne gidiyor. Kökenine gidiyor. Nereden çıkmış? Ne zaman çıkmış? Bugüne kadar ki gelişmelerini okuyor. Antropolojik olarak, tarihsel olarak, felsefi olarak, teolojik olarak okuyor. Onlara hazmediyor. Ondan sonra şey yapıyor. Burada ayrıca bilim adamlarının tespitlerini, bilimsel tespitlerini okuyor. Mesela zoologlar var burada. Hı. Hayvanlar üzerinde adam bir kene üzerinde 20 yılını harcadı. Bilim adamı. Kene ya. Kene. Bir... <gülüyor> Arıyı biz alır satarız. Öyle bal, güzel bal yapar, böyle güzel bal yapar. Adam arı üzerinde 20 yıl izleme, inceleme, araştırma yapıyor. Evet. Örümcek, sivrisineği nasıl yakalar? Örümceğini nasıl yapar? Bilim adamı bu bilimsel boyutunu tespit ediyor. Filozof onu alıyor. Onun üzerinde felsefi metodu uygulayarak Düşünme işlemi yaparak ondan kuramlar çıkarıyor ve oradan da insanlığa katkı da bulunuyor. Bakın filozoflar neden düşünme yaparlar? Çok önemli. Neden yaparlar? Bir <gülüyor> <gülüyor> filozoflar öncelikle var olan Var olan, olgu, obje ve olayı anlamak, tanımak ve tanımlamak, anlamlandırmak için felsefe yapar. Var olan, bakın, var olan. Zaten evrende üç tane O var. Üç O. Dördüncüsü yok. Olgu, olgu. obje ve olay. Evet. Şimdi, bu var olanın üzerinde akıl yürüterek, zihinsel işlem yaparak, düşünme yaptığından dolayı aklının çapı genişliyor. Aklının çapı genişleyince var olmayan, daha önce var olmayan olgu, obje ve olay icat ediyor. Siz demokrasi nasıl icat edildi zannediyorsunuz? İnsan hakları, eşitlik, Laiklik, ulus kavramı, kardeşim bu bunları böyle efendim, bir cümle okuyarak bu konularda e, bunları satamayız, anlatamayız, uygulayamayız, olmuyor zaten. O nedenle adam bir keneyi izole ediyor bakın bir taraftan çevreyle ilişkisini bulmak için. Oradan da insanın çevreyle olan ilişkisini daha iyi nasıl yaparız'a gitmek için yapıyorum. Bir keneği 18 yıl bir kavanozun içinde tutuyor. Her gün onu izliyor. Bizde deli derler değil mi öyle? Evet. Ama adam tarihe geçti. Tarihe. Yarın bu klonlama gelirsin. Bu kişileri klonlayıp dirilecekler. İnsanlığın vefa borcunu ödemek için onları. Çünkü e, 20 yıl, 50 yıl ömrünü harcar, bir gıdım katkıda bulunur. Bu çok büyük bir katkıdır insanlar. Evet. Sen ne yapıyorsun? İlkel, çağdaş ilkel avcı toplayıcı gibi onun bunun icatlarını altıketiye yok ol git. Avcı toplayıcılar. Şimdi de ülke kaldı. Herkes ülkeyi nasıl yeriz? Ona bakıyor. Buna modern çağda ilkel avcı toplayıcılık denilen. Evet. Şimdi gelelim algı, idrak nedir? Evet. Evet. Algı ve idrak, idrak algıdır. Duyu organlarıyla alınan verilerin zihinde oluşturduğu tanımdır. Tanım. Zihinde bir tanım oluyor. Şimdi bir horoz, bir objeyi gördüğü zaman onun zihninde, biyolojik zihninde onun hakkında bir algı ve tanım oluşur. Atabiliyor muyum? Onu kendi biyolojik yapısının varlığıyla elintili olarak algılar. Bu bana tehdit mi oluşturuyor, benim düşmanım mıdır, dostum mudur? Şimdi beşeri e, şey, animal zihinle, animal idrakle e, davranan insan da her gördüğünü Tediğim dost ve sonucu. düşman evet. kar ve zarar olarak görür. Ama insani beşeri algıyla baktığınız zaman herkesi insan olarak görürsünüz. Orada dost düşman yok. Bak ne kadar fark ediyor. Evet. İnsanlıkta dost düşman yok. insanlık var. Kadını da gördüğünüz zaman insan. Erkeği de gördüğünüz zaman insan görürsünüz. Eğer ayrı görüyorsanız insanlığa ulaşamadınız demektir. O ayrımcılık orada bitmez. Her zaman olacak. Onun için insanlara beşeri, algı, idrak... Öz, özgün, özgür, özel ve bireysel olarak kazandırılması lazım. O nedenle o nedenle e, hiç kimse kimseye kendisinin algısını, algılamasını, idrakini başkasına kimseye empoze edemez, etmemelidir. Ben dini, benim dini algım bu, dini idrakim bu, Seninki de böyle olacak. Onun için hiç kimse din alimi dahi olsa kendisi ancak yazar ortaya koyar. Hiç kimseye bu en son doğrudur. Tek doğrudur. Böyle algılayacaksın Tanrı'yı, Allah'ı öbür dünyayı, dini neyse her şey diyemez yani. Kendi kafasını monte edemez. Edemez. Yani bunu Kur'an'da da görüyoruz. Kur'an diyor ki sen Allah'a inan diyor. Nasıl inanacağın sana ait. Hı hı. Çünkü herkes kendi algısına göre inanır. Başkasının algısına göre inanayım diye uğraşırsanız onun algısıyla da inanamazsınız. Sizin algınızda oluşmadığı için sizin algınızla da inanamazsınız. Aslında siz inanıyorum diyorsunuz ama aslında inansızsınızdır. Çünkü algınız yok. Tanımlayamıyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Kur'an sen Allah'a inandın. Nasıl inanılacağı sana ait. Hiç şöyle inan. Aman böyle inanmadın dinden çıktın kafir oldun. ya Böyle bir şey yok. Ama sonradan bunlar meta haline getirdi. Kurumlaştırıldı, organize edildi. E, sektör oldu. Bir sürü bunlar satılarak e, insanların inanmalarını sağlamak da dert zaten. Efendim sömürmek. Evet. İrade de. Geldik iradeye. Evet. İrade dilek istek arzu demektir. Dilemek istemek demektir. İrade. O nedenle irade de insanda iki tanedir. Biri animal öbürü huminal. Animal irade neyin peşinde olur? Yem bulmak. Bir de üremek için dişi bulmak. Eğer dişiyse erkek, erkekse dişi. Bu animal iradedir. Hı hı. Ama beşeri irade insan arar. İnsani değerleri olan, iyi ahlaklı olan, efendim edası, sedası, konuşması, yürümesi, mütevazi kibar, nazik, zarif olan insan arar. Öbürü hayvan arar. Bunlar olduğu sürece siz, o toplumda tacizi, tecavüzü önleyemezsiniz. Önce bu aygıtları, düşünme aygıtlarını insanlarınıza yerleştirmeniz lazım. Ve onlara herkesin kendi iradesini, idrakini oluşturmasını ve geliştirmesini sağlaması için ancak yol gösterirsiniz. Nasıl olacağını siz ona empoze edemezsiniz. Çünkü herkesinki farklıdır. Hı hı. O nedenle tek tip düşünme hiçbir toplumdan istenemez. Yazık edilir. Evet. Siz burada müritlikten mi bahsediyordunuz hocam? Şimdi mürit irade isteyen, irade eden demektir ama günümüzde Türkiye'de kullanılış biçimine baktığınız zaman kendisinin iradesi olmayıp Başkasından irade arayan kişi demektir. Bu da irade boşluğuna sahip olmak demektir. Eğer siz irade boşluğunda iseniz, sizin iradenizi birileri dolduracaktır. Onun için bütün yetkililere, eğitim sistemi ile ilgili olan yetkililere, bugünkülere, öncekilere, geleceklere şunu söylüyorum. Eğitim sisteminiz çocuklarımıza, insanımıza kendi iradesini oluşturacak şekilde vermeniz gerekir. Bu bir vebaldir. Eğer siz sizin döneminizde insanlar fevç fevç, grup grup, binlerce, on binlerce, yüz binlerce birinin veya birilerinin iradesinin peşinden koşuyorlarsa... Onların okul çağında iken yetkili olan yetkililerin sorumluluğudur, suçudur. Çünkü siz onlara ne yapmadınız? irade oluşturmalarına önem vermediniz, belki de önlediniz. Hı hı. Suçlu suçsiniz. O nedenle 10-20 yıl sonra <gülüyor> eğer birilerinin peşinden... Gidecekse insanlar, insanlar giderse giden insanların sorumlusu bugünkü eğitim sisteminde yetkili olanlar. Üniversitede, ortaokul, lise, anaokulda, efendim, e, her alanda. Şimdi kendisinde irade olmayıp da başkasından irade arayana felsefe asefale diyor. Asefale. Kafasız başsız Asef hale, evet. Kafasız, başsız vücut. Yani binlerce vücut düşünün üzerinde kafa yok. Canlı ama yürüyor. Ama üzerinde kafa yok. Allah' hafaza neydi korkunç değil mi? <gülüyor> ya. ya da demin dediğim gibi binlerce insan, da milyonlarca beden üzerlerinde bir tek kişinin kafası var. Ay. <gülüyor> kafanın içi de öyleyse öyledir yani. Aynı durumda. Evet. Hocam şimdi çok vaktimiz kalmadı. kalmadı yine. Evet, evet. Yine azalıyor. İşte 8, 8 dakika kadar falan evet. var. Ee, bilinçten bir bahsedelim. Sonra da yapay zekaya girebilecek miyiz bilmiyorum ama. Hepsine gireriz. Tamam o zaman. Çünkü bu düşünme aygıtları diyoruz bunlara Hı. biz. Bu aygıtları bilmeden hiçbir adım atamayız. Bunları yani ilkokulda, anaokulda bir çocuğa öğretmek lazım yani. Ya üniversitedeki çocuk bilmiyor. Görüyorsun yaşlı başlı insanlar bilmiyor. Neren az lise mezunu, üniversite mezunu. yani 10, 20, 30 sene önceki eğitimde de yok. 100 yıl öncekisinde de yoktu yani. Halen de yok. Ne anlatıyoruz, ne öğretiyoruz, yazık ediyoruz, heba ediyoruz. Sonra da bunlardan değerli şeyler bekliyoruz. Kardeşim. Almanya'nın arazisi Türkiye'nin işte biri. Nüfus aynı. Altı misli değer üretiyor bizden. Niye? Çünkü insanının aklı katma değeri yüksek olan bir akıl. Hiç onlarda var mı öyle? Müritçilik mi memlecilik? Müritçiliğin olduğu yerde olmamış yani. Gelişme, ilerleme, Refah üretme, geliri artırma, yok böyle bir şey yani. Onun için katma değeri yüksek, ürün istiyorsak, milli gelir kişi başına düşen artsın istiyorsak, öncelikle katma değeri yüksek, akıl sahibi insanlar, nesilleri yetiştirmemiz lazım. Kim yapacak, ne gerek var ki? Ne gerek var? Bilinç. Bilinç bellektir. Yani bilinç aslında hafızadır da hafıza. E, fakat bilinç, şuur denir ona Arapça, farkında olmak demektir. Farkındalık. Yani farkındalık. Neyin farkındalığı? Hafızanda ne var ne yok onun farkında olmak. Onun vasıtasıyla gördüğün, duyduğun, dokunduğun şeylerin farkında olmak. Bilinç budur. Tabi <gülüyor> bilinç birkaç çeşittir. Biyolojik bilinç, psikolojik bilinç, felsefi bilinç. Üç çeşit. Tabii biz felsefi bilinçle ilgileniriz. Felsefi bilinç genel olarak insanda farkındalığın merkezi olarak kabul edilen yetidir. Bilmek fiilinin düşünce içinde etkin olarak var olmasıdır. Bakın bilmeden bilinç sahibi olunmaz. Hı hı. Bu bilinçli. Bilgisi yoksa bilinçli olunmaz. Sade bilgi de değil, düşünme içinde bilgi olacak. Düşünmesiz bilgi, bilgisiz düşünme hiçbir işe yaramaz. Zihinin kendi içeriklerinin farkında olmasıdır. Çünkü bilincin merkezi de yine zihindir. Zihin çok önemli. Zihin. Hafıza, memori, bellek. İngilizcesi memori, bellek. <gülüyor> Hafıza ve bellek öğrenilmiş ya da yaşanmış konuları saklamadır. Bilginin depolandığı yerdir. İnsanda doğuştan vardır ve bir tanedir. Beşeri akıl ve beşeri zihin bu depoyu kullanır. Anlatabildim mi? Hı hı. Bu depoyu kullanır. Şimdi çok bilgili olmak hafızanın büyüklüğüne işarettir. Hafıza büyük olabilir. Ama o bilgiler eğer düşünme işleminizden kendinizin geçirilmediyse o bilgiler sizin değildir. Siz orada depo görevi görüyorsunuzdur. Onları mutlaka tek tek ele alıp sistemli düşünme uygulayıp ki ileride gene onları anlatacağız bak şey olursa yoksa bir hafta falan. Bunları uygulayarak o malzemeyi işlemek lazım. Yoksa hafızanın büyük olmasının hiçbir önemi yok. Artık bilgi zaten İnternette cep telefonları da var. Her an ulaşılabilir. Ama önemli olan o bilgiyi işleyebilmek. Evet. Zeka. Zeka'ya intelligence deniyor İngilizce. Bakın demin zihne intellect dedi. Bunu da bizim insanlar çok karıştırır. Hatta kafa katmanını işgal edenler bu ülkenin onları da ayrıştıramamıştır. Çünkü diferansiyel gerekir. Diferansiyel olmayınca ayrıştırma olmuyor. Intelligence zekadır. Bu da insanda bir tanedir. İnterlekt, zihin iki taneydi ama zeka bir tanedir. Ve doğuştan gelir. Zekanın pek önemi yoktur. Çünkü zeka yeni duruma intibak uyum kabiliyetidir. Genellikle insanlar aynı zeka ile doğarlar. Bu IQ insanın bu zekayı, doğal zekayı geliştirilmesinin ölçülmesidir. Evet. Onun için zeka hiçbir bilgi üretmez. Bilgi üretmeye yatkınlığı az çok olması açısından yatkınlığı etkiler. Ama az zeki olan hiçbir şey icat edemez. İcat bilgiyle olur. Ve bilgiyi zihinle düşünerek kendi e, Algılamanız, idrakiniz, onunla oluşmanız ve onunla e, gelişerek bir sonraki aşamasını evet. icat etmekle oldu. Doğdu mu? Geldi mi? Doğdu. Yani. Hiç vaktimiz kalmadı. Tamam. Yapay zekayı da haftaya girelim tamam. muhakkak. Girelim. Ee, diğer konularımızla birlikte yapay zekayı da konuşalım. Tamam. Noktalayalım şimdi tamam. artık. Okey, evet, böylece çağdaş düşünmeyi noktalıyoruz. Haftaya perşembe, saat 20'de tekrar Profesör Doktor Niyazi kahveci ile birlikte burada olacağız, hoşçakalın.